Bütün kitaplar Tevrat ile İncil ve Kur'an-ı Ramazan'da nazil olmuştur. Hazreti İbrahim Halilullah'ın suhufu da Ramazan'da. Birçok Enbiya'nın kitapları da Ramazan'da nazil olmuştur. Bu ay Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an Allah'ın bir itidir. Bir ucu kullara sarkıtılmış bir ucu Yedullah'tadır. Kim ona sarılırsa... Muhakkak canının hem dünya huzaretinden hem ahiret felaketinden korur. Kim Kur'anı terk ederse miksadımız Kur'anın kağıdı, kabuğu bu manaya değil Allah'ın emirlerini ve nehilerini. Kim tutmazsa o adam o ipi bırakmış demektir ki felakete felakete hazırlanmıştır. Her kim ki mal kusur ver küsur. Allah Teala'nın ipine sarılmıştır, Habulallah'a sarılmıştır ki Kur'an Habulallah'tır. Cenab-ı Hak onu kendi kıtına ve kendi indine çekmiştir. Demek oluyor ki kullar ile Allah arasındaki Yaklaşma Ramazan'da oluyor. Ramazan ayında. Onun için bunun kader kıymetini bilelim.